Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meali. El A'raf suresi 148 ila 206. ayetler. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Musa'nın Tura gidişi 30 günü geçince ardından kavmi zinet takımlarından eriterek tapınmak için canlıymış gibi gören bir buza heykeli edindiler.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 Böyle yaparak düşmanları bana güldürme ve beni bu zalimlerle beraber tutma, dedi. Musa üzülerek, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, rahmetine bizi de dahil et, sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi. Bu zayı ilah edinenlere gelince, hiç şüphesiz onlara Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında da bir aşağılanma erişecektir.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 ancak onların saadete erip cennete gireceğini bir sonraki ayetle bildirdi. Bu böyle olunca hiç kimse kimseye bu şartların dışında cennet dağıtma tasarrufunda bulunamaz. O ehli kitap olanlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil'de adını ve özelliğini yazılmış olarak bulacakları ümmi peygamber olan son Rasul Muhammed'e uyarlar. Burada ümmi lafzı okur yazar olmayan anlamındadır.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 Şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü ve hükümrandığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın. Allah'a ve O'nun sözlerine inanın. O'nun ümmi peygamberi olan Resulüne de inanın. Ve O'na uyun ki doğru yolu bulasınız.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 Hz. Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlundan çoğalarak kabile haline gelmiştir. O zaman onlara şu kasabada yerleşin, dilediğiniz yerde onun nimetlerinden yiyin, affet deyin ve şehrin kapısından baş eğerek hürmet içinde tevazuyla girin ki sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik ve iyi hareket edenlere mükafatı daha da arttıracağız denilmişti. Ne var ki aralarındaki zalimler, af dilemeleri için söylediğimiz sözü tahrip edip, kendilerine söylenenden başka hale soktular. Biz de böyle haksızlık ettiklerinden dolayı, üzerlerine gökten iğrenç bir azap, veba indirdik. Resulüm, onlara deniz kıyısındaki o kasabanın başına gelen felaketi sor. Hani onlar, Allah yasak ettiği halde,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 bir de belki onlar Allah'ın emrine uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınırlar diye öğüt veriyoruz dediler. Onlar kendilerine verilen nasihatleri unutunca biz de kötülükten önlemeye çalışanları kurtardık. Zalimlik yapanları da Allah'ın emrinden sapmalarından dolayı şiddetli bir aza bile yakaladık. Onlar yasak edilen şeylerden vazgeçmeyip haddi açtıkları zaman...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 Halbuki onlar, onun içindekini de durmadan okumuşlardı. Ahiret yurdu, Allah'ın emrine uygun yaşayan günahlardan sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanıp düşünmeyecek misiniz? Kitaba sıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz, böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Kur'an kitabımdır demek, onu sadece ölüyor okumak ve evin en muhtena duvarına süslü kılıflar içinde asmakla değil, onun hükümlerini kişinin hayatına uygulamasıyla olur. Bir zaman Tur dağını tehdit için İsrailoğullarının başlarının üstüne sanki bir gölgelik gibi yerinden kaldırmıştık. Onlar da hakikaten onun üzerlerine düşeceğini sanmışlardı.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 Ayetlerimizi yalanlayanları ise bilmeyecekleri yerden kademe kademe helake yaklaştıracağız. Onlara görünüşte mühlet veririm. Diledikleri gibi yaşarlar. Fakat benim tuzağım lütuf zannettikleri kahrım çok şiddetlidir. Onlar hiç düşünmediler mi ki arkadaşları Muhammed'de hiçbir delilik yoktur.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 mutlaka şükredenlerden olacağız diye dua ettiler. Havva anamızın nasıl yaratıldığını bilmeye aklımız ve ilmimiz yeterli değildir. Biz ancak böyle inanırız. Fakat Allah onlara bir düzgün çocuk verince sonraki insanlar Allah'ın kendilerine verdiği çocuk hakkında ona ortaklar koşmaya başladılar. Allah ise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 O putlar ne o tapanlara bir yardım edebilirler, ne de kendilerine yardımları olur. Ey müminler! Eğer onları, müşrikleri doğru yola İslam'a çağırırsanız, size uymazlar. Onları ha çağırmışsınız, ha çağırmayıp susmuşsunuz. Size karşı durumları birdir. Ey müşrikler! Allah'tan başka taptıklarınız sizin gibi kullardır.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 Ne de kendilerine yardımları olur. Onları doğru yola çağırsan duymazlar. Onların sana baktıklarını görürsün ama aslında onlar görmezler. Bütün putlar ve putlaşanlar böyledir. Resulüm affetme yolunu tut. İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Kendini bilmezlerin söz ve hareketlerine karşılık verme. Şeytandan bir vesvese seni dürterse hemen Allah'a sığın. Çünkü O, her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Takvaya erenler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar var ya, onlara şeytandan bir vesvese dokunduğunda Allah'ın emirlerini hatırlayıp hemen hakikati görürler. Şeytanların yandaşlarına gelince, şeytanlar onları sapıklığa çekerler, sonra da yakalarını bırakmazlar. Onlara istedikleri bir ayet, mucize getirmediğin zaman, onu da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 Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan hafif bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma. Şüphesiz ki Rabbin katındaki melekler ona kulluk etmek hususunda kibirlenmezler. Daima onu tesbih ve yalnız ona secde ederler. Bu ayeti kerime,